Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi'nin Spor Köşesi Efektif Pası. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan Öğür. Ben Utku Göker Küçük. Bu haftaki programa e, elimizdeki iyi haberlerden birkaçıyla başlamış isterdik. Ancak ne yazık ki başlayamıyoruz. Hoş Ülke abi. gündemi yine buna izin vermiyor. E, ne kadar biraz spordan bağımsız bir haber olsa da öncelikle eskiden Ali Samiyen Stadı'nın bulunduğu yerde e, inşaatı devam etmekte olan Torunlar G.E.E. O hı hı. şirketinin yaptığı inşaatta hayatını kaybeden 10, e, bir de daha önceden de varmış hı hı. yaptığımız, aldığımız haberlere göre toplamda 11 işçi. Evet, Nisan ayında da bir kişi hayatını kaybetmiş, evet. 19 yaşında bir işçi. Evet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Onları da e, evet, evet gittikleri yerde en güzel yerler onların olsun Futbolla diyoruz. alakası yok mu? Tabii ki şöyle var, evet, yani aha. isminin Ali Samiyan olması, Ali Samiyen'in... ...ülke futbolunda ne kadar, hatta ülke sporunda ne kadar değerli bir isim olmasının yanında... ...oradan stadyumun kaldırılıp yerine yeni bir stadyum e, yapmayıp... E, ...park yapılması da gündemdeydi. Hatta 2011 yılında e, yapılmış eylemler vardı bunda. Ali Samiyan park olsun, şişli hayat bulsun diye projeler de üretilmişti dönemin belediye başkanı tarafından. Ancak e, ne yazık ki orası da ranta kurban gitti ve Orantın kurbanları da ağır oldu. Şöyle benim için yanıyor bu e, yaşananların ardından ülke sporunun en önemli insanının neden bunu şöyle bu böyle olduğunu da söyleyeyim en en önemli diye vurgulamamın hı hı. işte Olimpiyatlara giden komitenin başında 1924'te yer almış bir isim Ali Samiyan e, işte çok önemli spor e, nasıl diyeyim hatıratları tutmuş bir isim. Galatasaray gibi bir kulübün kuruluşunda yer almış bir isim. Daha başka birçok sporla da ilgilenmiş ve sporun ülkede yayılması için önemli çalışmalar, girişimler yapmış bir isim. Bu bilgileri de hani birazcık daha çok da taze olan bir kitaptan, Osmanlı Melekleri kitabından da hı hı. tekrar teyit etmek mümkün. Orada da tat taze bir şekilde yer alıyor bu bilgilerin birçoğu. Yani bu ismin ve işte futbolun çok güzel anılabileceği bir yerken orası işte Galatasaray'ın milli takımın birçok zaferine yer e, hı hı. olmuş ev sahipliği yapmış ve onlarla anılabilecek bir yerken ne yazık ki Ali Samiyan adını e, ölen işçilerle birlikte almak durumunda kalıyoruz. Yani bu e, ve e, sağ olsun e, kağıt üzerinde adı yönetici olarak geçen ama yönetemeyenlerin e, ülke sporuna katkı veren Ali Samiyan adını ve Süleyman Seba adını da ne kadar e, çok basit bir şekilde kirlettiklerinin çok e, üzücü bir şekilde somut örneği olarak önümüzde duruyor. Yani maalesef dediğin doğru. E, aslında bu duruma biraz da hani e, evet futbol stadyumları hakikaten... Kentin hafızasının ürünleridir ve e, kentsel dönüşüme maruz bırakılmaması gereken yapılardır. Çünkü insanların orada hatıraları vardır, güzel anıları vardır. İnsanlar onu yaşamak için o statlara bakarlar. Çünkü bugün bile o arazi gördüğümüz gibi Ali Samiyen arazisi olarak biliniyor. Yani oraya istersen 500 katlı dünyanın en yüksek göklerini yap. Orası her zaman Ali alanı olarak bilinecek insanların ne, yani hatırasında. Ne, ne üzücü ki e, o inşaat şirketi de çok komik ve ironik bir şekilde üç büyükler ki ya. bahsettikleri o üç devasa ve çok da kötü görünümlü yapılardan bahsediyorlar. Üç büyükler Ali Sami buluşuyor diye bir sloganla kendilerini pazarlıyorlar. Aynen. Hani Ali Sami üç büyüklerin buluşmasını dilemiyoruz en azından. O üç büyüklerin buluşmasını dilemiyoruz. Oradaki otobüs durağı da hala Ali Sami Yen'de. Aynen öyle geçiyor evet. Onda hatırlatmak mi, lazım yine öyle geçiyor. Ya aslında biraz da dediğim gibi bu ülkemizin e, pek çok bölgesinde İstanbul'un e, kent yaşamının e, kendine vücut bulduğu pek çok merkezde e, tanık olduğumuz kentsel dönüşüm uygulamasının bir benzeri aslında bu Galatasaray Seyran Tepe'ye sürülmesi kent merkezinden alınıp İstanbul'un ücra bir köşesine itilmesi anlamına geliyor. Ee, ancak Galatasaray'ın bu stadın oya taşıma sürecinde bile yani maalesef istenmeyen olaylar yaşanmıştı. 2010 yılında tabii, tabii, o stadion inşaatında yani, da olanlar olmuştu. Raşit yani. Ek, Gökhan Yavuz ve Cihan Gayretli hayatını kaybetmişti 2010 yılında. Ancak Galatasaray yönetimi maalesef onların anısını yaşatacak bir, e, bir anıt olur. Ya da bir stadın kapısına bir isimleri verilir. Bunları yapmadı Galatasaray. Ee, ve onlar çoktan unutuldu gitti. Yani yapılsa ne güzel olur ama zaten böyle isimler verildiğinde de aslında çok güzel sonuçlar ortaya ve hani nasıl diyeyim? Olumlu sonuçlar ortaya çıktığını görmek çok nadir olabiliyor. Yani işte mesela Süleyman Seba da devam edelim böylece hı hı. ki bence keşke adı verilmeseydi bu sezonda. Sezona evet. Evet. Çünkü dediğim gibi yani boşu boşuna Süleyman Seba'nın adını kirlettiler durduk yere hı hı. hiç gerek yoktu buna sezonun e, ortasında vefat etmiş olsaydı ya yani keşke hiç vefat etmiş olmasaydı hı hı. bu aslında gerçi ne, ne kadar böyle deseklerini de hani hepimizin bir sonu var yaşamda ama. Sezonun ortasında Hı. vefat etseydi. Evet. Keşke de yani adı bu şekilde kirlenmemiş olsaydı diye Hı -hı. Hı -hı. ümit ediyordum aslında. Hani olmasaydı bu. Keşke daha iyi olurdu. Çünkü e, hafta sonu, bir önceki hafta oynanan lig maçlarında 9 maçın 4'ünde kötü ve çirkin tezahürat yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray Fenerbahçe, Bursa, Eskişehir, Torku, Konyaspor, Spor, sevk edildi e, ve tribünleri kapatıldı bazılarının. Bazıları da para cezası çekti. Galatasaray Takımı çok ilginç ve ironik gerçekten çok da komik bir şekilde stadyumu kapatıldı ki bu stadyum kapatmalarının sonu gelecek diye açıklamasını yaptıktan sonra Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu açıklamayı yaptıktan sonra bu ceza geldi. Evet şöyle bakabiliriz bu oraya Eskiş e e cezaya Eskişehir spor e taraftarlarına ayrılan bölüme taraftarlar girebilecek. Bu evet. bir tribün kapatma cezası biraz ama... Nereden bakarsan bak. Deplasmanda yaşanan bir olay. Ki Süper Kupa'da yaşanan bir olay. Tamam. Yine problem değil. Ama yani hani Pasolik her şeyi çözecekti. Çözmedi. Yani yine seyircisiz maçlara devam ediyoruz. Devam ediyoruz. ediyoruz evet. Pasolik olduğunda da seyircisiz maçlara devam ettiğimizi hatırlatalım. Ee, bir Bazı yayınlarda 8 bin ortalamaya e, ulaşıldığını söylediler ama yani şahsen de internet üzerinden tanıdığım ve yaptığı işlere güvendiğim Taner Karaman arkadaşımız futbol arena sitesine başka bir e, haber ve ortalama geçti. E, başka bir internet sitesinden alınan e, ortalamalara göre e, hesaplar yapıldığını söyledi. Hani 4000 olan 5000 olan Beşiktaş e, maçına ...gelen seyirci sayısını işte 8 bin gösterip evet. o şekilde ortalama alınmış. Onun söylediğine göre geçen sezon Türkiye Süper Ligi'nin doğumluk oranı maç başına 12 binken iken... ...bu ortalama ligin ilk haftasında 4 bine düştü. Hani geçen senelerde yine 12 az bulurken yaz tatilidir vesairedir diyorduk. Ama bakıyoruz ki 4 bine düşen bir ortalama var tribünde. Ve hani pasoligin niyeti tribündeki... Evet şey sayıyı arttırmaktı biraz. Arttırmaktı aslında. yani öyle, öyle pazarlanıyordu diyeyim. Doğru aslında. doğru. Taraftarı tribünün kovarak sorunları çözeceksek zaten bunu başarıyorduk. Yani başka bir yöntemle taraftarı tribünü tutma gayesi gidiyordu bu Pasolik denilen e, olay. E, Tabi e, boykot da var. Yani mesela Gençler Birliği tribünleri artık e, özellikle kızıl taraftar grubu maçları boykot ediyor. Gitmiyorlar maçlara. Hatta e, Gençler Birliği'nin handball maçlarını ve e, pilot takım olan Hacettepe'nin maçlarını seyrediyorlar taraftar gruplardan bu gibi hamleler de gelebiliyor. Herhalde yönetimlerin ve bu konudaki iktidarların düşüncesi şu ki taraftarlar mutlaka futbolsuz yapamayacaklar ve bir şekilde o pasörü alacaklar diye düşünüyorlar. Herhalde bir yıllık uzun bir süre 34 hafta mutlaka bir yerde kırılmaları beklenecek diye düşünüyorlar. Ama gördüğümüz gibi boykot eylemleri de tüm hızıyla sürüyor. Bakalım. Evet aynı şekilde Bursaspor Texas Hı -hı. grubu da bu eylem e, boykotu Hı -hı. gerçekleştiriyor. Hatta geçen hafta Galatasaray maçında iki hafta önceki Galatasaray maçında tribünlerin doluluğunun az olmasının nedeni de buydu. Gün içinde e, Bursa'daki arkadaşlarımla de, hmm. internet üzerinden konuştuğumda biz altyapı maçına gideceğiz diye cevap almıştım. Orada yok denmişti bu. E, Karşıyaka çarşı grubu buna e, karşı çıktığını söyledi Pasolig'e. E, Trabzonspor gruplarından Haydevira karşı çıktığını söyledi ve Üni BJK buna karşı çıktığını söyledi. E, yönetim kesiminden diyebileceğimiz aslında bir e, haber var. Giresunspor teknik direktörü Mehmet birinci hmm. Pasolik sistemine karşı olduğunu belirtmiş. Yani benim gözüme çarpan e, teknik direktör açıklamalarından nadir bir tanesi Şenol Güneş'in de bir açıklaması hmm. vardı bu arada. Bunu okuyunca hatırladım. Hmm, PTT doğru. birinci ligde de uygulanıyor Pasolik sistemi. Ve tribünlere olumsuz yansıdığını belirttiğini söylemiş ki, Mehmet Birinci. Biz gayret e, bizim amacımız tribünlere taraftar çekmekken Pasolig'in bizim için e, olumsuz bir yönü olduğunu e, söylemiş. Ancak Pasolig'i kuranlar ve federasyon uygulamanın arkasında uygulamanın amacı şiddeti önlemek. Şiddet için başka tedbirler alınabilir diye de eklemiş Mehmet Birinci. Keşke, Şenol Güneş'in evet. de benzer açıklamaları vardı. Ki şen, yani Herkesin bu konuda özellikle de Şenol Güneş gibi ülkenin önünde gelen teknik direktörlerinden bir tanesinin söyledikleri çok önem taşıyor. Keşke hani teknik direktörlerden bir hamle gelmiş futbolculardan da bir hamle gelse. E, Pasolik konusundaki görüşlerini öğrenebilsek futbolcuların. E, çünkü futbolcularla ilgili son bir aydır arayla duyduğumuz tek açıklama 4. E, yıldız'ı kimin daha çok almak istediği yönünde açıklamalar duyuyoruz. Başka bir açıklama duymuyorum ben herhangi bir futbolcudan. Zaten 3 kulüp dışındaki takımların futbolcularını zaten dinleyemiyoruz bile. Onlara birer söz hakkı verilse, hani ne düşünüyorlar bu durum hakkında, hani e, hür iradeleriyle özür düşünebilerini söyleseler, belki daha da güzel bir hamle olur. Ama tabii ki söz e, muktedirlerde bitiyor son. Evet, biz de sözümüze ara vermek durumundayız. Ee, bir müzik molamız olacak. Programın yarısına geldik. Trust grubundan Capitol isimli parça dinleyeceğiz şimdi. dergide efektif pas devam ediyor. Trust grubundan Capital isimli parçayı dinliyorduk biz de. Ee, muktedirlerin taraftarları e, önünü kesmesinden bahsediyorduk. Stadyumlardan uzaklaştırmasından bugün yine çok gelişen, e, hızlı e, gelişmelerden hı hı. bir tanesi. Çarşı taraftar grubu Beşiktaş e, hükümeti yıkma iddiasıyla e, mahkemeye sevk edildi. Hazırlanan bir iddia, iddianamede Şüphelilerin cebir ve şiddet hı. kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmekle suçlandığına dair kişiler var. Aynen, taraftar hı. grubunun. Hı. Evet, yani sadece taraftar grubu deyip geçmemek lazımmış galiba. Hı hı. Ama e, yani 70'lere ve 80'lere baktığımızda hükümeti yıkmak ya da yıkmamak amaçlarının ne olduğu nu tabii ki o dönemde. Ki, e, bilenler, herkesi çok iyi biliyor. Ama e, yani hükümete eleştiri yapmış olmanın ya da hükümetin yapmak istediği bir uygulamanın ki o da e, nasıl Ali Samiyen e, çok merkezi bir yerde bölgeyken ve oranın park olmasını isteyen insanlar varken mevcut parkın hı hı. kaldırılmasına e, isyan eden, grubun içinde yer alan hı hı. çarşı Grubunun da e, evet. terör örgütü olarak yer alması e, bu hükümetin aslında herhangi bir birliktelikten ne kadar korktuğunu gösteriyor. Yani kendisine karşı olan bir birliktelikten. Yani çarşı Hı. bunun çok en uç noktası artık. Yani çünkü eskiden bu korktukları örgütler siyasi amaçlarla bir araya gelmiş örgütlerdi. Ama şimdi tamamen iki rengiye gönül vermiş taraftar gruplarının e, tabii. E, başka hassasiyetleri de olan taraftar hı hı. gruplarının bir araya gelip ses çıkarmasından da aşırı derecede korkuyorlar. Yani en ufak bir çıkıntıya bile taviz vermememe gibi bir politika aslında söz konusu. Hani baktığımızda çarşı grubunun öyle aşırı uçlarda bir... ...görüşü olan bir grup olduğunu da ben inanmıyorum açıkçası. Zaman ee, zaman ben de eleştiriyorum duruşlarını ama buradan baktığımızda... Yani bana eğer sorarsan daha uçlarla yer alan sana 3 tane daha taraftar grubu gösterebilirim. Hem de Türkiye'de. Söyle. Yani neyse şimdi söylemeyelim ama yani de büyük takım... ...yani İstanbul takımlarında var, e, Anadolu'nun çeşitli gruplerinde var. E, hatta Avrupa'da sırf e, bu kendini bu şekilde tanımlayan taraftar örgütleri var mesela hı hı. baktığımızda. Yani çarşı bunlara nazaran daha biraz ortaya e, ılımlı bir e, görüşü olduğunu söyleyebilirim ben. Ama e, işte Gezi Parkı sırasında yani daha bu, çok adöne çıkan e, grup olduğu için belki de hı. belki de hükümetin hakikaten taraftarları bir şekilde başka bir yöntemle bitirme projesi olarak böyle bir iddianame hazırlandı ve e, bu iddianame de e, ya, Savcılığa gönderildiğini yani dava başlamadı yani. Aynen o istenen, o ehil taraftar e, prototipine pek uymayan bir e, şekli olduğunu söyleyebiliriz. Yani taraftardan beklenen, sen de biliyorsun ki para verip lisanslı ürün almak ve maça gidip oturmaktır yani. Evet. Bunları yapmıyorsan terör örgütü olabilirsin. Evet, e, bu davanın da bu olayların da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Programın süresi azalırken bir artık güzel haberlerden bahsedelim. Hı hı. Güzel haberlerden bir tanesi basketbol dünya şampiyonasında e, iki maçtır son saniye üçlükleriyle diyebiliriz ya da iki maç arka arkaya olmasa da iki maç arayla bir maç arayla son saniyede kazanılan evet. maçlarla Türkiye m, Milli Erkekler Basketbol takımı ilk sekize kaldı evet. dün akşam oynanan. Ee, Avustralya maçında Emir Prez için son saniye üçlüyle Türkiye son sekizde Kimle eşleşti? Litvanya ile eşleşti Yarın akşam saat akşam altıda Oynanacak o maç Evet, yani Türkiye'nin kısaca grup sürecinde Ve son iki maçındaki Ya da Finlandiya ve şey Maçına bakalım aslında Avustralya maçına çünkü ikisi de birazcık Kader maçlarıydı Hem güç olarak ikisi de Eşit takımlardı Türkiye'ye ne kadar Türkiye son iki dünya şampiyonasında e, başarıya ulaşmış olsa da... Bir altıncılık, bir ikincilik. Evet, bir 2012'di ya da 2000... 2013 Avrupa şampiyonasında iyi bir şey göstermemişti. Evet, yani. geçen yıl hakikaten çok kötüydü. Ki yani Finlandiya'nın eşit güçte olduğunu Finlandiya nedeni Türkiye nedeni... Finlandiya'nın 61-55 yenmiş olmasıydı. Geçen sene, evet. Evet. Yani Başlayalım. aslında... Belki şöyle başlamak gerekiyor. Dünya basketbol şampiyonalarının dünya basketbolundaki yeri e, 2000'li yıllardan sonra tamamen artık gözden düştü. Özellikle olimpiyatların son dönemlere başta olması, e, bununla birlikte hatta iki yılda bir düzenlenen Euro basketlerin biraz sanki Euro Lig kıvamına gelmiş olması Dünya basketbol şampiyonalarını biraz arka plana itiyor. Yani şahit dünyanın en iyisini belirlemek istiyorsan olimpiyatlardaki erkekler basketbol oyunları daha çok belirleyici oluyor ki Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımı da en güçlü kadrosunu olimpiyatlara getirir. Hiçbir zaman dünya basketbol şampiyonlarına en güçlü kadrosuyla ile gelmez. Amerika'daki bu tutum aslında diğer bütün takımlarda var. Yani bu turnuvada İspanya dahil hiçbir takım tam gücüyle bu turnuvaya gelmedi. Herkeste büyük eksikler var ki bu Türkiye'de de çok büyük eksikler var. Ee, işte bu da takımların belli bir sistemden uzaklaşmalarına, biraz toplama bir kadro olmalarına yol açıyor. Yani şu andaki e, şampiyonada yer alan takımların neredeyse tamamı e, hazırlık kampında bir ay boyunca birlikte oynayarak buraya gelen takımlar. Daha önce bir arada oynamaktan e, uzak takımlar olarak gösterilebilir. E, Türkiye'de zaten böyleydi ve e, biraz da böyle olunca bunun faydasını gördü. Yani... E, Diğer takımların kaosunu fay, kaosunu e, fırsata çeviren bir anlayış oldu Türkiye milli takımının. Türkiye milli takımının kendi kaos yarattığını Çünkü, düşünenler var ona ne diyorsun? Yani Türkiye zaten e, bu tip kaoslardan faydalanan bir milli takımız var. Rakibi sıkıntıya sokarak oynuyoruz. Yani kendi oyun anlayışımızdan ziyade rakibi bozmak üzerine giden bir anlayış var şu anda Türkiye'de. E, oyun... O, o oyun... Yani rakibi kaosu sürüklerken takım da kendi içinde küçük bir kaosu sürüklenmiyor zaten, mu sence? Ya zaten hani turnuvada iniş çıkışlar olur ama bizde maç içinde iniş çıkışlar acayip oluyor. Hatta çeyrek içinde bile. Mesela dünkü e, maçın 3. çevreğin başında bir anda durdu herkes. Hiç oynamamaya karar verdiler. İki ya da 4 sayı atıldı zaten. Durdular ya. Yani sayı. Potaya gitmediler. İşte kendi potanda basket faaliler bir sürü şeyler. Ondan sonra bir anda yeniden oynamaya karar verdiler oynadılar. Ama e, bu tip bir anlayışı herhangi bir Euro basket ya da bir olimpiyat oyunları kaldıramazdı. Yani buradaki Avustralya'nın kötü durumundan dolayı bir, bir biraz da kazandık ve çeyrek final çıktık. Sırf Avustralya değil. Hani ilk tur oynadığımız maçlarda da Yeni Zelanda maçı mesela. Yani maç, bütün maç oynama, son maçın sonunda 15'e 1'lik seri yap, öyle gel, kazan. İşte Finlandiya maçı bütün maçı geride götür ama hani Finlandiyanın kapasitesine görüyoruz sonuçta. Yani bir şekilde gelip onları geçeceğimizi anlıyoruz. Ee, ve o şekilde geliyoruz. Yani Finlandiya, Yeni Zelanda gibi takımları yenerek bir şekilde çeyrek finalle geldik. Çeyrek finalde Litvanya ile oynayacak şimdi e, 12 dev adam. Peki bu bir şekilde mi yoksa bir taktik mi sence? Yani ben bir çünkü... şekilde düşünüyorum. Herhangi bir taktiksel bir anlayış olduğunu düşünmüyorum bu takımın yani. Yani ben e, Aydın Örs'ün tek bir taktiksel anlayışı var. E, o da işte e, topu alıp içeri girmek ve rakibi fazla zorlamak. Ki zaten Hı -hı. turnuvanın en çok serbest atış kullanan takımı da Türkiye şu anda. Yani benim Aydın Örs'lü zamanlarından hatırladığım, o zaman adı da FSP sen olan takımdan gördüğüm, Hı -hı. hep son. Periyotta son saniyeyle e, öne geçerek, 2-3 sayı öne geçerek maçları kazandığını <gülüyor> hatırlıyorum. Daha sonraki teknik direktörlük kariyerinde de böyleydi Aydın Örs. Ve Ergin Ataman'ın da Koraç Kupası zamanında Aydın Örs'ün yardımcısı olduğunu Hı -hı. düşündüğümde biraz bana böyle geliyor aslında. Ama tabii ki hani bu kadar da şansa bırakmak gerekir mi onu düşünmek lazım. Türkiye... Çok fazla rib, hücum ribandı, savunma ribandı. Birçoğunu alamadı. Bu da zaten evet. maçın kaybedilme noktasına kadar getiren etmenlerden biriydi. Ama gerçekten hani bu konuda benim son söyleyeceğim şey biraz daha fazla e, atış yüzdesini arttırması gerekecek. Hı -hı. Litvanya karşısında Türkiye'nin. Litvanya. Litvanya ne kadar hani evet. eski Litvanya değil muhabbetine Hı -hı. dönebiliriz ama Litvanya yine de bir ekoldür ve hiç bilemediğin bir oyuncusuyla seni yerle yeksan edebilir. Ee, yani em Emir Prezic gibi özellikle hakikaten o sol eliyle tamam hadi geçin pota altında ben bir tane <gülüyor> atacağım. Dönersi tamamlayın arkadaşlar şeklinde son 5 saniye kala yaptı. Atışı her zaman yapamayabilir Yanlış ya da bunu yapabilecek hatta. kişiler de olmayabilir. Evet. evet yani dengesizdi. Düştüğünü gördük çünkü sonra da aslında. Aynen. Öyle. Büyük bir şans da aslında. Ya Litvanya karşı şöyle çok kısa söyleyelim e, uzunları çok iyi takımın Litvanya'nın yani turnuvanın en iyi üçüncü uzun rotasyonu onlarda var. E, bu yüzden Ömer Aşık'ın mutlaka far problemine girmeden sağda kalması gerekiyor 30'dan fazla dakika. Aynı şeyi Kerem Gönlü ve Oğuz, Oğuz Savaşı'nda Savaşı yapması gerekiyor. E, Kısalara baskıyı sürdürmek çok önemli çünkü onların birinci oyun kurucuları bu turnuvada yok. ...orada bir avantaj sağlayabilir Türkiye ve tempo çok önemli. Avustralya maçında tempo nasıl düşürdüyse, her maç 80 sayıdan fazla atan Avustralya nasıl 65 sayıda tutuysa Türkiye... ...Litvanya karşısında da rakibi 70'in altında tutacak taktiksel varyasyonları sahaya sürmek zorunda. Evet 12 dev adama yarınki maçta başarılar diliyoruz. Aynı şekilde aynı akşam oynanacak olan Türkiye ve İzlanda futbol milli takım maçında da Türkiye'ye başarılar diliyoruz. Kapatırken çok küçük bir tebriğimiz daha var... Amerika Birleşik Devletleri, US Open'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan e, turnuvada çift kızlarda şampiyon olan İpek Soylu'yu da tebrik etmek lazım. Böylesine büyük bir Grand Slam'de sezonu kapatan turnuvada ilk defa bir zafere ulaşıldığını Türkiye tenis tarihinde görüyoruz. Kendisi de henüz 18 yaşında, evet, şimdi e, 8 e, yaşından beri oyun. spor yapıyormuş. Adana'dan İstanbul'a. E, Enka'ya transfer olarak tenis hayatını devam ettirmek durumunda kalmış. Hem ailesine ve kendisine bu konuda gösterdikleri fedakarlık için ve ona destek olan herkese tebriklerimizi de iletelim. Son bir tane de şu anda da Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kiloda Tahakgül altın madalya kazanmış. Yakup Görgümüş Selim Yaşar da bronz madalya'ya ulaşmış. Bu başarıların devamlılık ee, sürdürme, sürdürülebilir kılınmasını dileyerek bari programımızı kapatalım. Programın tekrarına dair twitter.com Taksim adresinden gerekli bilgiyi edinebilirsiniz. Ben Volkanır. Ben Otku Göker Küçük. Haftaya görüşende Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. efektif Pass